Sada sabahından günaydın. İlk olarak bir başarı haberiyle başlıyoruz. Geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları çalışanı İbrahim Çivici'nin hikayesi El Cezire Türk'te haber olmuştu. Kampanyanın sahibi Rukiye Demirkan, günde 15 kilometre yürüyen 20 yıllık Devlet Demir Yolları çalışanı İbrahim Çivici'ye motivasyon hediyesi verilsin, mümkünse ailesiyle tatile gönderilsin diyor ve ekliyordu. Yüzünden gözünden iyilik akan bir insanı sadece bir imzanızla da mutlu etmek ister misiniz? Ülkemizde yardıma ihtiyacı olan çok insan var. Her gün birçok kampanya bu sorunların çözüme ulaşsın diye ben de imza atıyorum. Bu belki onlardan biri değil ama bu gizli kahramanlara dikkat çekmek için kampanyayı başlatmaya karar verdim. Birkaç gün önce 4 mevsim, günde 15, haftada 75 kilometre yürüyüp rayların güvenliğini sağlayan demiryolu bekçisi İbrahim Çivici'nin Ercizi Türk'te yayınlanan bir röportajını izledim. Küçük gibi görünse de çok önemli bir görev yapıyor. Elimdeki anahtar 5 kilometre yürüdüğümde 20-30 kilogram kadar ağır oluyor diyor kendisi İbrahim Çivici ve ekliyor. Denize veya sahil kenarına bir yere 20 yıldır gitmedim. Ailecek öyle bir yere gitmedik diyor. Videoyu izlediğinizde ne demek istediğimizi anlayacaksınız demiş kendisi. Makinistler selam vermeden geçiyormuş mesela ve bazen o zaman çok içerliyormuş İbrahim Çivici. Bu kampanyayı bıkmadan, yılmadan, usanmadan görevini yapan ve trenlerin güvenliğini sağlayan İbrahim Çivici'ye devlet demiryolları veya bir turizm şirketinin bir motivasyon hediyesi vermesi için açıyorum. Onu ailesiyle birlikte deniz kerenarına bir yere göndermelerini diliyorum. Yıllardır verdiği emeğin karşılığını ödemez belki ama... En azından ailesiyle güzel bir tatil geçirir ve emeğinin görüldüğünü bilir. Bunca yıllık meslek hayatında bir de ailesiyle güzel bir anısı olur. Dilerim bu kampanya imzalar ve bu güzel insanın değerinin görülmesine ve küçük bir hediyeyle ödüllendirilmesine yardımcı olursunuz, diyordu kendisi. Change.org Taksim Bir iyilik Yap adresindeki kampanyasında Demirkan, Demirkan'ın kampanyasını ise bu Arada 85.000'den fazla kişi destekledi. Birçok özel kuruluş kişi Demirkan'a ulaştı. İbrahim Çivici ile de konuşup kendisine bu güzel haberi ilettikten sonra Change.org kampanyacısı Rukiye Demirkan imzacılarıyla başarı haberini şu mesajla paylaştı. Başardık Fatih Belediyesi ve Didim Belediyesi çağrımıza duyarsız kalmadılar. Her iki belediye başkanlarının talimatıyla İbrahim Çivici ve ailesi birlikte güzel bir tatil yapabilecek. Hatta bir değil iki tatil yapabilecek. Yıllardır yapamadığı tatiller, yürüdüğü kilometreler nihayet mutlu anılara dönüşecek. İmza atan elleriniz dert görmesin. Ülke gündeminin karma karışık olduğu sürekli kötü haberler aldığımız bu günlerde bir insanı mutlu etmek istemekle başladığım bu kampanyama duyarsız kalmayan siz 85 bin kişiye bireysel olarak bana ulaşıp hediye vermek isteyen yüce gönüllü insanlara hepinize binlerce kez teşekkürler. İstersek nasıl bir araya geliriz, nasıl güzel insanlarız herkes görsün istedim kampanyama başlarken ve şimdi herkese bunu gösterdik. Sizlerin sayesinde oldu her şey. Ne de olsa bir insan değişir, dünya değişir. Bu kadarla da bitmiyor. Daha da güzel gelişmeler var. Sizlerle detayları paylaşacağım neticelenince. Elinize, dilinize, yüreğinize sağlık dedi Demirkan imzacılarına. Adem Kuyumcu'nun Engelsiz Hayat Merkezi adına başlattığı kampanyayla devam ediyoruz. Şimdi Kuyumcu kampanyasında engel olma, destek ol. Biz engelliler çoğunlukla tek başımıza sokağa çıkamıyor, okula gidemiyor, çalışamıyor, sosyal mekanlara giremiyoruz. Mimari engeller ve toplumu oluşturan bireylerin engel koyan zihniyetleri yüzünden ev hapsinde yaşamak zorunda kalıyoruz. Neden mi? Bakın şöyle anlatayım. Toplumda engelli komşu istemeyenlerin oranı %75'den fazla. Komşular binadaki mimari engellerin kaldırılmasına izin vermiyor. Toplumun %75'i iş hayatında ve sokakta engelli görmek istemiyor. İş yerlerinde engellerin kalkması için mimari düzenlemelere karşı çıkıyor. Engelli olmayan kendi çocuğu ile engelli çocuğu aynı sınıfta görmek istemeyenler okullardaki mimari engellere göz yumuyor. Toplu ulaşım araçlarını kullananlar engellerin bilmesini istemiyor. Engelli asansörlerini kullanarak sık sık bozulmasına neden oluyorlar. Araç sahipleri yaya yollarına ve rampalara park ederek engeller yaratıyor. Mimarlar engelsiz erişimin mimariye uygun binalar ve sosyal alanlar tasarlaması, mühendislerin de standartlara uygun olarak inşa etmesi gerekiyor. Biz engellerin eğitim, iş, sosyal hayatta katılabilmesi için birinci şart mimari ve fiziki engellerin kaldırılması. Belediyeler 2005 yılında çıkan kanunlar gereği kentleri ve binaları engelsiz erişilebilir yapmak zorunda. Biz engelliler evde hapsolmak değil başka birinin yardımına muhtaç olmadan bağımsız olarak hayatta kalmak istiyoruz. Toplum bize acımayı ve ötekileştirmeyi bırakıp eşit yaşam hakkımıza saygı duymalıdır demiş kampanyasında. Şöyle devam ediyor. Hayat farklılıklarla bir arada yaşayınca güzeldir. Toplumun tüm kesimlerinin engellerin kalkması için bireysel olarak sorumluluk almaya çağırıyoruz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne kadar kampanyayı imzala ve mimari erişilebilirliğe bir arada eşit yaşama destek olmaya hemen başla diyor Kuyumcu Change.org'da sizlerin yine desteğini bekleyen bu kampanyasında. Ve Bahattin Uslu'nun başlattığı kampanyayla devam ediyoruz. Şimdi de trafik sigortasından istenen uçuk fiyatlar bir ön önce düşürülmeli demiş kendisi. Zorunlu trafik sigortalarında çok hızlı bir yükselme, adeta bir uçuş söz konusu. Nereye gidiyor bu fiyatlar? Geliri düşük olan vatandaş 10 bin liralık arabasına 700, 800, 900, 2000 lira masraf yapacak, sigorta verecek. Eskiden 200 liraya sigorta yaptıran kişiler şimdi 700, 800 lira ödüyor. Ve daha fazlası da var. Acilen bu duruma tüm vatandaşlar olarak dur demeli ve fiyatı acilen geri çek demeliyiz. Sigorta yaptıracak gücümüz kalmıyor. Bu şekilde gücümüz yetmiyor. Acilen fiyatları eskisi gibi olsun istiyoruz diyor Change.org'da uslu bu kampanyasında. Ve salı gününün son kampanyasına geldik. Şimdi de sahibi Büşra Akdeniz. Akdeniz kampanyasını sosyal medyada gördüğü hayvanlara yapılan kötü muamele üzerine başlatmış. Kedi vahşeti cezasız kalmasın. Kader iyi isimli şahıs bir kediyi eziyet ederek öldürmüş, zavallı kediyi tavana asmış ve yaptığını marifet sanarak sosyal medyada ölü cana gülerek resmini paylaşmış. Bu vahşetin cezasız kalmamasını istiyoruz, yaptığının bedelini ödemesini, hapis cezası almasını istiyoruz. Bir canlıyı öldürüp buna gülebilen bir insanın özgürce dolaşmasını istemiyoruz diyor.